Économie écologique Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Bu hafta stüdyoda Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve ben Pelin Cengiz bir aradayız. Ee, yine hem ekonomiyi hem de ekolojiyi ilgilendiren e, bu sıralar gündemimizdeki konuları e, ele alacağız programdaki süremiz yettiğince... Ee, şimdi ilk olarak e, son günlerde yaşadığımız bir gelişmeyle başlayalım istiyoruz. E, dünyaca ünlü e, Greenpeace örgütünün e, Rainbow Warrior e, gemisi geçtiğimiz günlerde İstanbul'daydı. Aslında bu bir Akdeniz turu kapsamında e, bu gemi e, Türkiye'ye geldi Greenpeace'in şu anda hali hazırda dünya karasularında seyreden üç gemisinden birisi Rainbow Warrior. Ve aslında bu gemi ailesinin de üçüncü ferdi. İlk 1978 yılında çok kırık dökük bir teknenin işte revize edilmesiyle aslında ilk eylemlerini yapmış. Daha sonraki Rainbow Warrior 2'de. Ee, çok uzun yıllar, 22 yıla yakın bir süre e, Greenpeace'in e, eylemlerine e, hizmet etti. Şimdi Bangladeş'te bir yüzen hastane olarak e, şu sıralarda e, kullanılıyor. Bu da 2011 e, yılından sonra çok e, son teknolojiyle ve tabii ki e, olabildiğince e, çevreci, ee, ekolojiye saygılı e, bir e, şekilde imal edilmiş ve e, Greenpeace örgütünün e, bütün e, ihtiyaçlarını da karşılayabilecek şekilde e, onlara e, yine hizmet ediyor. Ee, şimdi bu Akdeniz turu kapsamında çeşitli ülkelere uğradı e, gemi işte e, İspanya'dan başladı yolculuğuna Fransa İtalya Romanya Hırvatistan Bulgaristan buraları geçerek İstanbul'a geldi İstanbul'da aşağı yukarı 3 gün e, kaldı 3 gün e, boyunca e, ziyaretçileri açıktı herkes istediği gibi geldi e, gemiyi e, ziyaret etti inceledi sorularını sordu ve aşağı yukarı 3 günde 2000'den fazla e, ziyaretçinin e, gemide ağırlandığını e, biliyoruz. Üsküdar Paşa Limanı'ndaydı. Üsküdar Paşa Limanı'ndaydı, evet. E, ve aslında niye geldi bu gemi? Bu gemi Türkiye'deki... Ee, ...az önce Ömer Madra'nın e, sesinden... ...Bill e, şeyinde mesajında olduğu gibi... ...Türkiye'deki aslında e, bizim de ekonomi ekoloji programında... ...sıkça dile getirdiğimiz üzere... E, ...kömür tehlikesine e, dikkat çekmek için... ...ama bu sefer e, kömürün yarattığı kirliliğin... ...insan sağlığına olan etkilerine e, dikkat çekmek için... E, ...şu anda e, Türkiye sularında e, bu gemi seyrediyor ve bu sabah da e, bir sürpriz yaptı. <gülüyor> Greenpeace Rainbow Warrior gemisiyle. Şimdi o gelişmeleri e, birazdan e, Greenpeace'ten Pınar Aksoğan'dan dinleyeceğiz. Hattımızda herhalde şu anda kendisi. Pınar merhaba. Merhaba Pelin. Ee, şimdi ben e, muhtemelen dinleyicilerimizin bir kısmı belki sosyal medyadan filan e, takip edip görmüştür ama yine de ben e, söylemedim e, sen anlat diye. E, ne yaptı e, bu sabah Rainbow Warrior e, dinleyicilerimize aktarır mısın? Tabii şu anda e, Zonguldak'tayız biz Çatalazı'ndayız. E, Rainbow da burada. Bugün ne yaptık biz e, 21 Green Tease ile birlikte e, Zonguldak'taki Eren kömürlü termik santral limanına gidildi ve oradaki eylemciler e, kömürün insan sağlığına olan etkilerine dikkat çekmek için santralin limanında kömür boşaltan bir bince e, tırmandılar. Aynı zamanda santrale kömür taşıyan bantlara da tırmandılar. E, kömür varsa sağlık yok kömürü durdur yazılı pankartlar açtılar. Ee, ayrıca e, limana kömür taşıyan iki geminin üzerine de e, kömür öldürür e, yazıldı e, tamamen organik boyalarla e, Greenpeace e uygun bir <gülüyor> biçimde e, şu anda aktivite sona erdi evet. e, 12 tane e, aktivist Kadakolda barışçıl bir şekilde biz de vermeye çalıştık evet. Hani biraz daha detaylı olarak niye burası onu anlatmak istiyorum ben e, çünkü Zonguldak hala hazırda kömürlü termik santral yüzünden e, hava kalitesi bozuk e, bir e, bölge ve bu hava kalitesinin bozukluğu insan sağlığını tehdit eden boyutlarda e, buna rağmen yeni santral planları var şu bölgede yani bu sadece Zonguldağ'ın değil aslında tüm Türkiye'nin e, sorunu. Muhakkak. Çünkü Türkiye'de 80 yeni kömürlü termik santral planı var ve bunların hepsi yapılırsa astım, kanser ve kalp rahatsızlıkları gibi e, sorunlar dramatik bir biçimde artacak. Çünkü kömür e, santralleri filtrelenemeyen partikül maddeler saçıyor e, havaya. Ve biz diyoruz ki halk sağlığını bu kadar tehdit eden bir konuda e, Sağlık Bakanlığı muhakkak söz sahibi olmalı. Ve endüstri ve enerji projelerine dair planlama süreçlerinde yer almalı, karar verici olmalı diyoruz. Artık çevre sağlıktır demek için güçlü bir zemin çıktı ortaya. Bunu Zonguldak'ta görüyoruz, ee, Türkiye'nin başka yerlerinde de görüyoruz ama bu sorunun büyümemesi için... Sağlık Bakanlığı'na hareket et, geçmeye çağırıyoruz. Mesajımızı da Zonguldak'tan verdik. Evet. Gibi. Genelde aslında mesajlar bugüne kadar daha çok Enerji Bakanlığı'na veriliyorken aslında şimdi bir strateji değişikliği var. Burada hedeflenen mesajın gitmesi gereken yer olarak hedeflenen tamamen Sağlık Bakanlığı değil mi? Aynen öyle. Ee, biz bu konuda bir çağrı metni de hazırladık. Ee, Türkiye'nin önde gelen birçok sivil toplum kuruluşu ve sağlık kuruluşu da bu metnin altına imzasını attı. Ee, kömürün sağlık etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış e, durumda ve e, gerçekten bu özellikle partikül madde 2.5 dediğimiz filtrelenemeyen e, zehirli gazlar insan sağlığı için çok büyük bir tehlike. O yüzden biz de böyle bir stratejik karar aldık ve Sağlık Bakanlığı'nı bu sorunun bir parçası olmaya ve çözüme yönelik adımlar atmaya davet etmek istedik. Pınar ben de e, özür dilerim ben de tebrik ederim e, eylemden dolayı Mahir ben. E, bir sorum olacak e, bu sizin ağzında yaptığınız eylem e, Türkiye'de yapılması planlanan pek çok kömürlü santralden e, bir tanesiydi. E, Türkiye'nin diğer planları nedir peki bu konuda? Türkiye'de 80'e yakın yeni santral planı var. Şu anda çalışan 20 tane santral var. Bu 80'nin içerisinde tez alınmış, alınma aşamasında, lisans aşamasında ya da proje aşamasında birçok santral var. Ee, biz bunların sağlık etkilerini değerlendirdik ee, ve ortaya şöyle bir rakam çıktı. Eğer bunların hepsi yapılırsa yılda 39 bin e, yaşam yılı çalacak tüm Türkiye'deki insanların hayatından. Eğer Zonguldak ve Amaslı'da bu bölgede çalışmakta olan santrallere yenileri eklenirse e, yılda 4700 yaşam yılı kaybı olacak. Ya yani Bu rakamlar çok ciddi rakamlar. Ee, yaşam yılı kaybı dediğimizde de şunu demeye çalışıyoruz. astım, özellikle akciğer rahatsızlıkları, e, kalp rahatsızlıkları gibi e, bu rahatsızlıklar artacak. Ve talebimiz şu 80 plan var ama bunların hepsi yapılmış durumda değil şu anda. Ee, o yüzden hala önümüzde bir fırsat var bu yanlış enerji politikalarından vazgeçmek için bir fırsatımız var. Biz de Greenpeace olarak Rongul'dan bu mesajı vermeye çalıştık. Evet. Paris'in sorun olmak var. Termik santraller yaklaşık 30-35 yıldır Türkiye'de e, faaliyette. Yatağan Termik Santrali, Afşinel Termik Santrali. Peki buralardaki sağlık problemleriyle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın hiçbir bir e, veri tabanı kaydı veya tuttu bir envanter veya bir yerel bir politikası var mı bu konuda? Biz bu bilgilere ulaşamadık. Bölgedeki hastaneler ya da bölgelerde Afşin, Elbistan'da olsun, Zonguldak'ta olsun bu konuda çalışmalar yapan insanlarla da görüştük. Ama resmi rakamlara ulaşmamız ne yazık ki mümkün değil. Bu da çağrılarımızdan bir tanesi zaten. Bu bölgelerdeki sağlık sorunlarının, yani hava kirliliğinin ölçümlenip bunun insanlara olan etkilerinin belirlenmesi ve bu hastalıklara dair kayıtların tutularak Gerekli önlemlerin ve çalışmaların yapılmasına hatta bir acil eylem planı oluşturulmasını e, talep ediyoruz. Ama şu anda böyle bir e, durum söz konusu değil. Evet, aynı Hı. şey ergen için de tartışılıyor yanlış hatırlamıyorsam. E, çevre kirliliğine bağlı kanser bakalarının arttığı ilahe ediliyor. Dilovasıyla ilgili Ama e, tabii bunu tespit etmek de çok kolay değil herhalde. Yok. Ne sağlık kırmızı, taraması düzenli sağ... sağlık taraması ancak yapılmış olsaydı herhalde bu tür tespitlere varabilirdik. Artışı evet. tespit etmek kolay da kaynağını, evet. kaynağını tespit, tespit etmek. etmek zor. Evet. evet. Ve tabii aslında şundan da belki bahsetmek lazım. Geçtiğimiz aylarda Greenpeace sessiz katil adlı bir rapor yayınlamıştı. Bu şu, aslında bu işte insanların ömründen çalınan yıl hesaplaması aslında Schuttgart Üniversitesi'nin yaptığı bir modelleme üzerinden e, yapılıyor. Yani bu sonuca o, o modelleme üzerinden e, varılıyor ve sanıyorum aslında bu rapor e, Greenpeace'in e, sayfalarında da PDF formatında e, bulunuyor. E, yani sanıyorum dinleyicilerimiz daha evet, ulaşmak isterse. Evet. Bir de istersen bu kampanya için e, hazırlamış olduğunuz bir diğer internet sitesi vardı. İstersen e, bir de ondan bahsedelim dinleyicilerimize. Evet. E, bu kampanya için e, bir web sitesi hazırladık bir gün org bir gün nokta org, .org. Hı hı. Ee, neden bir gün diyoruz çünkü bir gün insan hayatının yaşamında çok önemli bir güne sığdırılabilecek çok yapacak çok fazla şey var ve bu kömürlü termik senssereller insanların hayatından günler ve yıllar e, çalıyor ve çalmaya devam edecek bu planlar devam ettiği sürece eğer kampanyayı destek et, desteklemek isterlerse ya da kampanya aktivitelerinden haberdar olmak isterlerse Dinleyiciler bu siteye girip hem imza verebilirler hem Sağlık Bakanı'na çağrımızı iletebilirler hem de gelişmelerden haberdar olabilirler. Evet şimdi tabii Karadeniz'de kalacak bir süre Rainbow Warrior ondan sonra Çanakkale, Bursa ve İzmir'de olacak değil mi? Evet aynen. Güzelgahı bu şekilde. Tekrar Bursa. Kanakale ve İzmir'e gitmek planlıyoruz. Karadeniz'den sonra evet uh -huh. biz de e, sizi takip ediyor olacağız. Teşekkürler. <gülüyor> Peki. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığın için. Kolaylıklar diliyoruz. İyi dinliyoruz. yayınlar. Çok İyi, e, şimdi bir ara verelim. Aradan evet. sonra gündemdeki konuları konuşmaya devam edelim. 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda gündemdeki konuları konuşmaya devam ediyoruz. Arada çaldığımız şarkı Grace Jones'tan Sunset Sunrise'dı. Ee, şimdi dediğimiz gibi ilk bölümde de biz e, kömürü çok sıklıkla e, konuşuyoruz e, programlarımızda ve tabii e, aslında şimdi e, başka bir boyutunu özellikle sağlık boyutunu ee, çok sıklıkla konuşmaya başladık özellikle hem havada suda toprakta e, yarattığı kirlilikle birlikte e, hastalıklarda e, artışların olduğu e, tespiti var ama e, bununla ilgili çok ciddi e, çalışmalar bilimsel çalışmalar e, pek fazla yok. Bunun nedeni de aslında biraz Sağlık Bakanlığı'nın e, veri tutmasında ve kaynağını işte hastalığın kaynağını tespit etmesindeki ne diyelim? Görece, isteksizliği mi ya da sorunları bağlamak ister Semptomlarla isterim. daha çok uğraşması. Evet. evet. Sebeplerden çok. Şimdi geçen sene bir İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma var. Boğaz'daki gemiler ölüm saçıyor başlığıyla haber konu olmuş. E, gemilerden çıkan emisyonların yılda 280 kişiyi akciğer kanserine, yani, 200, yani 280 kişinin yılda bu gemi emisyonları yüzünden akciğer kanserine yakalandığı, 4 bin küsür kişinin de kardiyovasküler hastalıklara, yani kalp ile ilgili hastalıklara yakalandığı ve erken yaşta hayatını kaybettiği söyleniyor ki hı hı. bu kömürle konuştuk gemilerden çıkan, otoyol kenarlarında yaşayanların yine Amerika evet, e, kurşunlu benzin... Biz, bisiklet kullananlar için. <gülüyor> evet, hem yaşayanlar hem de o yolu kullananlar için trafikteki evet. emisyonların kaç kişinin yaşamına nasıl etki ettiği, hayatın işte kalitesini nasıl azalttığı veya erken yaşta ölümlere sebep olup olmadığı. An çocukların yaşlıların veya daha kırılgan kesimlerin bundan ne kadar çok etkilenip etkilenmediği aslında araştırmaya değer konular. Bir, bu konuda şeyin Dünya Sağlık Örgütünün bazı rakamları araştırmaları var. Özellikle yani kömür ee, telefon bağlantısında Pınar da söyledi ki e, dikkat çekti. İşte bu filtrelemeyen. Yani işte şey dinliyor ya, işte bizim en son teknolojiye göre yapılmış tamamen ya bunların hepsi bir kere eee palavranı söylemek lazım. Yani istediğiniz kadar filtreleyin İnsan e, insan ciğerine girecek ufaklıktaki partikülleri hepsini tutamıyorsunuz. Dolayısıyla belli bir yoğunluk olduğu zaman da etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuda çalışmaları var ve doğrudan akciğer hastalıklarıyla, solunum yolu hastalıklarıyla işte kömür arasında bağlantı kuruluyor. Kanserle yine bağlantı kuruluyor. Biraz daha geniş tutarsak dizel yakıt sigara kadar akciğer kanserine yol açan bir şey olduğuna dair bir raporu yayınlanmıştı bir buçuk yıl kadar önce yine. Ee, hal böyleyken aslında dünya çapında bu bağlantı kuruluyor. İşte bu Greenpeace'in Akdeniz'in kampanyası, Türkiye'nin kampanyası da Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı e, Bakanlığı'nın bu konuya el atması ve müdahil olması üzerine. E, çünkü herhangi bir kontrol olmadığı zaman, e, insan sağlığıyla ilgili kurumlardan, e, aktörlerden bir kontrol olmadığı zaman işte bugün 20 tane termik santral varken bunu 4 yarın öbür gün yapıyoruz. 5 katına yani 80 tanesini daha yapmayı işte planlıyor. 5 katına 5 çıkartmayı katına. hedefleyen bir enerji politikasıyla tabii, kalabiliyorsunuz kucağınızda. Aslında tabii şunu da söylemek lazım. Sen dedin ya yani hani ne kadar son teknolojiyle üretilmiş, üretim yapıyor olsa da diye. Yani sonuçta yatağın termik santralının Afşin Elbistan yine aynı şekilde santrallarının yıllarca filtresiz çalıştırıldığı ve Avrupa çapında dünya Dünyanın en kirli santrallar olduğu zaten Tabii. şeylerle belli. Tabii zaten e, cezalar şeydir. özellikle Türkiye'de e, santrallerin işte filtrelenmesiyle ilgili cezalar çok düşük olduğu için birçok işletme maalesef bunu söylemek durumundayız. O cezayı ödemeyi evet. göze alıyor. Hı hı. Ee, evet. Bu da ayrı bir şey. Ayrı yani, bir konu. Evet. E, kaldı Doğru. ki hadi onu da geçtik. Kömürlük termik santraller zaten e, başka sebeplerden dolayı yapılmamalı. Birincisi bunların iklim değişikliği. E, su kaynaklarının tüketilmesi işte bugün Çin eee kömürlü term santrallerinin bir kısmını kullanamaz. E, hale geldi. Hale geldi. Su Kuraklık, evet. Kuraklık sebebiyle. E, tabii buna karşı gelişen de bir küresel hareket iklim hareketi var. Var. Evet, ee, oradan, bir parçası olduğumuz. Oradan aslında tam da iklim değişikliği demişken Bahsedelim. Bahsedelim. Ee, sabah Açık Gazete'de bahsedildi. Şimdi bizden sonraki programda ben konuk olacağım. <gülüyor> orada <gülüyor> Biz da bahsedeceğiz. Konuk Geleneksel ekonomi ekoloji programcılarının yeşil dalga programına konuk olması <gülüyor> geleneğini bozmadan. Ee, evet ama orada işte e, bahsedeceğiz daha detaylı olarak. E, 20-21 Eylül. Hafta sonu tüm dünyada küresel eylem günleri ilan edildi bu konuda ve e, şu ana kadar kaydedilen e, dünyada kaydedilen e, etkinlik ve eylemlere baktığımız zaman 138 ülkede neredeyse 1600 eylem düzenlenecek. Yani hı hı. bugüne kadar Çok iklim ciddi. değişikliği ve işte e, bu gibi insan sağlığını tehdit eden e, enerjilere karşı e, yapılan en büyük eylemlerden biri olacak küresel olarak. Türkiye'de de. Yapılacak bu 20 Eylül'de saat 5'te tünel meydana toplanacak epey sürprizli bir yürüyüş olacak onu söyleyelim ve yani herkesin oraya gelip başka bir şey için yürümesi mümkün Soma'daki adaletsizlik için gelinebilir oraya hı hı. sağlıkla ilgili kaygılardan dolayı gelinebilir ama bu politikaların bir an önce durması lazım. ...bunların durması için de o iradenin bir şekilde gösterilmesi, gösterilmesi lazım. lazım. O iradenin gösterilmesiyle ilgili toplantıda... ...Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Bankimo'nun çağrısıyla... ...New York'ta yapılacak olan zirve. Benim geçen gün denk geldiğim haberlerden bir tanesinde... 125 tane ülke liderinin yani hükümet veya devlet başkanının... ...katılacağını beyan ettiğiyle ilgiliydi... Ee, yine ben Türkiye'den e, herhangi bir katılım e, konusunda herhangi bir bilgiye ulaşamadım. E, bilemiyorum. Yani, hala belirsizliğini, hala belirsizliğini koruyor. E, yani herhalde iklim zirvesine e, Türkiye'den Ahmet Davutoğlu veya Recep Tayyip Erdoğan seviyesinde bir katılım olursa o da iklim zirvesinin sürprizi olsun yani diyelim. Son bir şey daha söyleyeyim. Bu iklim <gülüyor> meselesi aynı zamanda hızla e, dünyada güvenliği tehdit eden mesele olarak da ele alınmaya başlanıyor. E, yani Türkiye özellikle Davutoğlu'nun... E, yanlar tarafından dinlendirilen işte bu... ...güvenlik ile ilgili... ...ilgilendiği e, dile getiriliyor... ...yani önümüzdeki yıllarda... ...dünyanın belki de başlıca... ...güvenlik meselesi kaynak olarak bir iklim meselesi olacak... ...her açıdan... Evet, e, bu hafta da... E, ...süremizin sonuna geldik... ...haftaya yine gündemdeki konularla... ...karşınızda olmak üzere... ...hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.